Bir önceki dersimizde vakıflarla ilgili bilgileri paylaşmıştık. Bugün nasip olursa kırlara, bayırlara, ormanlara, denizlere açılacağız. Bu bölüm fıkıhta ya ihya'ul mevat başlığı altında yer alır. Bazen muvah mallar başlığı altında zikredilir. Çok kullanılmamakla beraber el a'yanil muştereke denilir. Yani fiilen var olan ve herkese ait olan mallar. Bugün bu ifade için kamu, kamuya açık mallar ifadesi daha çok kullanılıyor. Ama herhalde günümüzde Türkçeleştirmeye eleştirmeye kalsak tabii kaynaklar, İslam hukukunda tabi kaynaklar diye adlandırmak daha doğru olsa gerektir. Yani burada paylaşacağımız bilgiler nedir? İşte ormanlardır, orman meyveleridir, Nedir? Nehirlerdir, sular sulama haklarıdır. E, bu ve benzeri otlardır, meralardır, madenlerdir. Onlarla ilgili bölümü nasip olursa paylaşacağız. Bir derste yeteceğini zannetmiyorum ama nereye kadar gidersek o kadar bilgiyi birlikte paylaşmış olacağız efendim. Bu hem aynı zamanda nedir? İslam hukukunda neler varmış, hangi inceliklere inilmiş, neler tartışılmış, neler maddeleştirilmiş... Hangi bilgiler gelmişte hukukun içerisinde yer almış? E, ta 1400 evvelden ta nerelere kadar uzanan bir bilgi birikimi kitaplara aksetmiş. Onlarda madde madde yerli yerini almış. Bunların bir örneğini birlikte paylaşmış olacağız. Kısaca dersimizin adı Mübahmallar veya İhyaul Mevat ya da diğer ismiyle İslam hukukunda tabi kaynaklar. Evet. Daha önce mülkiyeti üç'e ayırmıştık. Dersin daha ilk da ticaret hukukuna girerken demiştik ki asıldan gelen mülkiyet, akit yoluyla gelen mülkiyet, halef yoluyla gelen mülkiyet demiştik. Onu yeniden bir hatırlayalım. Asıldan gelen mülkiyet ne demek? Önceden herhangi bir şahsa ait değilken şahsın mülkiyetine giren şeylere, Asıldan gelen mülkiyetle giren mallar denir. Ne demek? Önceden sahibi yok demek. Ne demek? Av hayvanı gibi. Önceden kimseye ait değildi. Balığı yakaladım, benim oldum. Ormana gittik. Tabi bugünler gibi yağmursuz günlerde olmaz. Yağmurlar bolca ayı Mantarlar büyümüştü. Mantar topladık. Önceden kimseye ait değildi o mantarlar. Ne oldu? Toplayınca bizim oldu. Gittik çilek topladık. Bizim oldu. Bu ve benzeri av avladık, maden bulundu, su altı ürünleri ve benzeri bir tereste, odun, bütün bu şeyler veya kırlara gittik, oralardan menekşe topladık. Ada çayı topladık efendim, nane topladık, yabani naneler, kekik topladık ve benzeri ne oldu? Önceden sahipsizdi, artık bizim oldu. Buna biz ne diyoruz? Asıldan gelen mülkiyet, yani Cenab-ı Allah'ın mülkiyetindeyken önceden, onun mülkiyetinden çıkmadan bizim mülkiyetimize giren mallar. Onun mülkiyetinden çıkmadan niye, niye diyoruz? Hiçbir şey senin de olsa, kimin olursa olsun nedir? Allah'ın mülkiyetinden kendimize dahi çıkamayız. Böyledir. Buna akit yoluyla gelen mülkiyet nedir? Satın aldık. Önceden başkasınındı ama bedelini ödedik, bizi aldık veya birbirimize bağışladık, hediye ettik. Bunlar da akitten sayılırlar. Bu nedir? Akit yoluyla gelen mülkiyet diyoruz ki en çok kullanılan budur. Her herede, herede şehir hayatının içerisinde nedir? İnsanlar %99 neredeyse akit yoluyla gelen mülkiyeti kullanırlar. Bir de harefi yoluyla gelen mülkiyet vardı. O da nedir? Ölen insanın yerine geçen, mirasçına intikal edilen mülkiyet ediyorduk. Şimdi bu dersin konusu nedir? Asıldan gelen mülkiyetle, ilk birinci şıkla ilgili gelen konulardır. Evet. Şahsın mülkiyetine geçmemiş olan fakat mülkiyete geçme uykulanan mallara mübah mallar denir. Bu ifadeyi yazın. Mübah bu ifade kullanılıyor. Şahıs mülkiyetine geçmemiş olan fakat mülkiyete geçmeye uygun olan mallara mübah mallar denilir. Şimdi mülkiyete geçmeye uygun dedik. Uygun olmayan mallar da vardır. Bunlara mübah denmez mi? İstifade açısından mübah denir. Ama mülkiyete geçme açısından mübah değillerdir. Misel olarak söylüyorum, mesela ağrı dağı şahıs mülkiyetine girmez İslam hukukunda. O artık milletin müşterek malı olarak kalmak zorundadır. Büyük nehirler şahıs mülkiyetine girmezler. Yani bir kimse şah diyelim ki Sakarya nehrini almaya kalksa ne devletin ne birisinin bunu satma yetkisi, salahiyeti yoktur. Denizler şahıs mülkiyetine girmezler. Büyük göller şahıs mülkiyetine girmezler. Hatta çevresi dahi girmez. İnşallah paylaşıyorum. Çevresi dahi girmez. Bir intifa istifade alanı vardır. Bu alan dahi girmez. Nehirlerin de girmez. Nehirlerin, denizlerin sıfırının şahıs mülkiyetine girmesi doğru değildir. Nehirin hem kendi hakkıdır hem kamunun hakkıdır. Nehirin kendi akışı demek. Sakarya Nehri'ni temiz diyeceksiniz. Otlarını, yosunlarını. İçerisinde biriken balçık varsa balçıklarını, içerisinde seller, ağaçlar sürüklemiş, dallar birbirine karışmış, belli yerleri tıkamış ve benzeri bütün bunları temizleyeceksiniz ki buna keryül enhar denir. Bütün bunlar temizlenecekse bunların atılacak alanı, sahilinde bunların konacak yerleri, sahilinde yürümek isteyen insanların yürüyecekleri alanlar, sahilinde oturup da nehirden balık avlayacak veya oturup suyunu seyredecek veya zihnen dinlenecek insanların dinlenme alanları o nehrin hakkıdır. Bu mülkede girmez. <gülüyor> Ebu Hanife rahmetullahi aleyhi göre bu alan nehrin ortadan hani trafik işareti gibi bir işaretçi yaparsanız yarısı kadar sağında yarısı kadar solunda yani sağ solu birleştirince nehir kadar bir yer olmalıdır. Talebeleri Ebu Yusuf ile i̇mam Muhammed ise nehir kadar sağında nehir kadar solunda olması kanaatindedirler. Bu oldukça önemlidir. Keşke böyle olsaydı ülkemiz de ferah olurdu. Boğazlar da ferah olurdu. Birçok yer ferah olurdu. Bu yüzden ayda, güneşte, bilmem neyde Mars'ı şimdiden satıyorlar parselleyip bu tip yerler, yerlerde nedir? Şahıs mülkiyetine normalde girmezler. Yani hukuk sistemi budur. Yani her yer bunu kabul etmez. Arafat şahıs mülkiyetine girmez. Milletin ortak malıdır. Mina müzderife şahıs mülkiyetine girmezler. Doğru değildir. Bunun gibi ortak olan nedir? Mülkiyetler vardır. Ortak olarak kalmak zorundadırlar. Bunları satmak caiz değildir. İnşallah dediğim gibi konunun içerisine girince bunları göreceğiz. Rabbimiz şüphesiz insanlara sonsuz nimetler bahşetmiştir ve bunu ifade eden nice ayetler vardır. Ben bir ikisini okuyacağım. Bunları yan yana getirseniz işte kevni ayetler denilen bu ayetlerde hem çok ibretli sahneler vardır hem de birçok nimetin sayılışı, hatırlanışı vardır. Şu okuyacağım ayet-i kerimeler Nahl suresinin 10. ayetinden başlayarak aşağıya doğru giden 10, 11, 12, 13. ayetleridir. Bu daha da devam eder. أَسْتَعِذِ بِاللَّهِ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَا Sizler için semadan yağmur indiren odur. Daha önce bir vesileyle söyledik. Kur'an-ı Kerim'de sema kelimesi çok defa geçtiği zaman tekil olarak geçmez. Müfred olarak geçmez. Semavat diye geçer. اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Gökler ve yer diye geçer. Yer tekildir. Gökler çoğuldur. Nadiren de olsa tekil geçtiği olur sema. Ama iyi dikkat edin ayetin içerisine ne zaman sema kelimesi çoğul geliyorsa semavat diye geliyorsa uzay manasındadır. Tamam sadece dünyayla sınırlı değildir. Gökyüzünün bütününden bahsettiği zaman gök diye gelmez gökler diye gelir. Sema var diye gelir. Anlaşıldı. Ne zaman yağmurla ilgili bahsetti diğer adıyla söyleyelim atmosferi anlatıyorsa o zaman tek tekil gelir. Enzelne mine semavat demez. Yani yağmur biz göklerden indirdik demez. Enzelne mine semai ma'endir. Burada dediği gibi. Biz gökten yağmur indirdik. Ama göklere çıkamazsınız. Veya gökleri yarattı dediği zaman hep çoğu kullanılır. Yani bu bir inceliktir. Kur'an-ı Kerim'de dikkat ederseniz Semaal geldiği zaman atmosferin içinde bulunduğu gökyüzünü kastettiği anlaşılır. Ve lebi enzere minas sema'i Şimdi o gökyüzünden ne indirdi? Yağmur indirdi. Lekum minhu sharabun bu yağmurdan sizin için içecekler. Verdi. Pınarlar verdi. Nasıl diyeyim? Yeraltı altı suları verdi. Yerin altına sular depoladı, kuyular verdi, nehirler ondan fışkırdı, çıktı ve benzeri ve benzeri. Şimdi yer altında depoladı derken, daha önce de paylaştık bir şeyde de gösterdim zannediyorum. Yanımda mıydı o sırada bilmiyorum ama yani Boston'daki şeyi göstermiştim. Yani kocaman kayalı dağın altından tek kelimeyle nehir çıkıyor. Nehir derken sıradan bir nehir değil. Yani o kadar suyu bol ancak karların eridiği devrede Türkiye'de oluyor. Yani Sakarya Nehri'ne düşünün. Sakarya'nın hem 2 ile çarpın genişliğini, hızını 3-4 ile çarpın. O kadar hızlı bir akıntıyla bir nehir kayanın altından doğru çıkıyor. Şöyle düşünmesi geliyor insanın gayri ihtiyare. Bu kayanın altında devam eden arkasındaki dağ silsileleri görülmüyor ama her taraf dağ olsa. Denize kadar oradan da olsa ve bu dağın hepsi su olsa o hızda bir haftada bitirir. Düşünün o depoyu boşaltır. Ama nasıl bir depodur? Nereden gelir? Nereye gider? cenab Allah biliyor. Yani müthiş bir şey yani tek tek kelimeyle. Bizde de var. Birçok yerde de o nevi kaynaklar gördüm ama o kadar büyüğünü o kadar aynı çıkan o hızlı çıkan suyun çıkarken yani ciddi bir su sesiyle çıkıyor. Düşünün yani düz zeminde akarken ciddi bir su sesiyle akıyor. Bu şekilde çıkarır. Ondan siz içecek sular ve edinirsiniz. O sudan sadece siz içmezsiniz. O ağaçlar da o sulardan içer. O sularla beslenir. Otlarla o sularda beslenir. Siz ne olur? Bu otlarla yayılan, güdülen, beslenen hayvanları ne yaparsınız? İstifade edersiniz. Onlardan siz de çoğaltır, üretir. Yani hayvanlar edinirsiniz. İçin için bize bir de onu hatırlatıyor. Yun miturekum ah. Ondan ekinler çıkar. Ve zeytuna örnekler veriyor. Zeytin ağaçları büyür. Ve nakila hurmalar gelişir, denir. Ve'l-anaba bütün bağlar oluşur. Ve min kullit Bunların dışında daha nice nice meyveler vardır. Herkes bu sularla can bulur. İnne fi zalika la ayeten li kavmin tefekkür eden düşünen zihninde bunları yoğuran ibretleri üzerinde zihin yoran insanlar için bunda nice ibret vardır diyor. Osahharalekumul leyla ven nahara geceyi ve gündüzü sizin emrinize veren odur. Aydınlık ayrı bir nimettir, karanlık ve sükunet ayrı bir nimettir. Veş şemsa vel ay ve güneşi de hizmetinize sunan odur. Wan nucum musahharatun bi amrihi. Yıldızlar da Allah'ın emriyle sizin emrinize, hizmetinize sunulmuştur. Inne fi zalika laayat Düşünen insanlar için bunlarda da ne büyük ibret levhaları vardır. وَمَا ذَرَعَ لَكُمْ فِي الْاَرْضِ مُخْتَلِفًا اَلْوَانُهُ Yeryüzüne iyi bakın. Ne kadar farklı renkte nimetler yeryüzünü donatır. Hatta yeryüzünü donatan bitkilerdeki galip renk nedir? Yeşil. Yeşilin kaç tonu var? Çam yeşili var. Ceviz yeşili var. Zeytin yeşili var. Kendi ıhlamur ağacının yeşiliyle Akasya ağacının yeşili bile bir değil. Bir dünya yeşili, diğer ağaçların yeşillikleri, ıhlamur şeyin, ıhlamur diyorum, defne ağacınınkine bakınız. Diğer ağaçlarda çam ağacının yeşiline bakınız. Bir başka ağacın yeşilliklerine bakınız. Aralarında yeşillerin bile kaç cinsi, kaç tonu, kaç rengarenkliği vardır. Ama meyvelerin, meyvelerin kendine ait renkleri ne kadar çoktur. Rengarenktir. İnne fi zalikale ayeten li kavmin düşünüp ibret almak isteyen, düşünüp de yaratanını hatırlamak isteyen, düşünüp de bunu bilgi dağarcığına yerleştirmek insan için nice nice nimetler, nice ibretler, nice tefekkür dünyasında insanı alıp götüren güzellikler vardır diyor. Ayetler bu şekilde daha sonra denizlere intikal ediyor. Deniz altındakilere intikal ediyor. Gemilerin Dağ gibi gemilerin denizlere doldurduğuna, nehirleri doldurduğuna vurgu yapıyor. Yeryüzüne serpili dağlara dikkat çekiyor. Nehirlere dikkat çekiyor. Dağlar aşan, beller aşan yollara. Nehirler aynı zamanda yollara yardımcıdır. Yani nehirler birçok dağları yararlar, birçok yerleri geçerler. Geçit aramak isteyenler de nehirler yol gösterirler. Çok defa yollara bakınız, nehrin kenarlarından ilerler giderler. Bundara vurgu yapan ayetler birbirini takip ediyor. Şimdi bu bize bu malları, bu varlıkları, bu yaratılanları hatırlatıyor. Bu hatırlatış daha ziyade insanda yaratılandan yaratana gidiş şuurunu e, kamçılıyor, bilgisini insanlara takdim ediyor ve hatırlatıyor. Bu daha ziyade akide ile ilgili bir hadise ama fıkıh akide ile de birçok şeyle iç içedir. Pekala fıkha buradan geçiş ne Misal olarak söylüyorum bu zikredilen varlıklardan üçü ayrıca hadiste şöyle yer alıyor dikkat edin girişe giriş yapıyoruz böylece yer alıyor nedir er-müslimune şuraka fi thalasın müslümanlar üç şeyde ortaklardır anlaşıldı el-mâ su da ve'l-kaly otta ve nar ateşte. Tamam şimdi sular diyorsunuz. Sular üzerine konuşacağız. Şüphesiz su bunu yazıyorsunuz. Şüphesiz su mübah malların başında gelir. İnsan nasıl havasız yani oksijensiz yaşayamazsa susuz da yaşayamaz. Ona ihtiyaç duyulmayacağı düşünülemez. Nitekim Rabbimiz biz tırnak içinde bu, biz her şeye suyla hayat verdik. Buyurur. Ve cealne minel mâ'i kulle şeyin hay buyuruyor. Ya Rabbimiz. Bunu zaman zaman eskiler bir çeşme inşa ettikleri zaman çeşmenin üzerine yazarlardı. Biz her şeyle suya hayat verdik şeklinde yazarlardı. Evet. Suları altı başlık altında inceleyeceğiz. Bir deniz ve göl suları. Şimdi burada göl deyince yanlış şeyi kastetmiyoruz. Yani dere akıp gidiyor, bir yerde de büyükçe bir su birikintisi var. Bu da göl. Yani halk dilimize de bir göl. E, bunu kastetmiyoruz. Bundan ne gibi köy? Tuzgöri gibi, Mangöri gibi, Eğridir gölü gibi, Burdur gölü gibi ve benzeri bu nevi. Gölleri Aral Gölü gibi gölleri kastediyoruz. Yani büyük olan gölleri kastediyoruz. Bu nevi göller şahıs mülkiyetine girmezler ve milletin ortak malıdırlar. Ne denizler ne göller şahıs mülkiyetine girmezler. Şimdi hidayede bir ibare var yani fıkıh kitabından olduğu gibi tercüme edeceğim ben size. Deniz ve göl sularıyla bu ibar Hidayenin tercümesi el-intifa ma bihar diye başlayan deniz ve göl sularından istifade etmek deniz ve göl sularına istifade etmek güneşle ay ve hava ile faydalanmak gibi her insanın ve canlının hakkıdır. Hiçbir şekilde bunlardan istifade engellenilemez. İlerde hukukuna gireceğiz ama bir şey vardır. Kamu mallarından bu nevi yerden istifadenin bir temel şartı vardır. Ne vardır? Başka istifade edeceklere veya o kamu malına zarar vermeyeceksiniz. Sizden istediği tek şey vardır. Nedir? Bu mal zarar görmeyecek. Senin gibi istifade etmek isteyen diğer varlıklar bundan zarar görmeyecekler bu şartla beraber ondan istifade edebilirsin. Her türlü istifade hürriyetine açıktır. Üzerlerine daha şey yapacağız. Şimdi bir e, şey yapıyoruz. E, mubah mallar dediğimiz bu malları tayin etmeye çalışıyoruz. İki, nehir suları diyoruz. A- Büyük Nehir Suları Büyük Nehir Suları da ittifakla insanlığın ortakmanlarıdırlar. Nil Fırat Dicle, Seyhun ve Ceyhun gibi. Şimdi tabii birçok yani nehir var dünyada akıp giden. Bunlar yani ortak bal olarak kabul edilirler. Ve bunlardan bir başka insanın faydalanması engellenemez. Yani Hz. Hüseyin radıyallahu anh biliyorsunuz Fırat nehrinin kenarı Kerbela Fırat nehrinin kenarına yakın bir noktaydı. Orada konakladı. Yani diğer karşısındaki ordu su almak istediği zaman su almasına kapı açın su alsınlar demiştir Hz. Hüseyin. Bu insanlar almışlardır hayvanlarını kendilerine sulamışlardır. Çünkü sahrada şey var yani akan diğer suların olmadığı Fırat'ın beslediği bir alandır. Ama daha sonraki günlerde e, Kufa'dan, Kufa valisi Ubeydillah İbni Ziyad'den gelen emir nedir? Onlar nasıl Hazreti Osman'ı susuz bıraktılarsa siz de onları susuz bırakın diye bir emir gelmiştir ki İslam'ın ruhuna asla uygun değildir. Hazreti Osman'ın da susuz bırakılması uygun değildi. Ama takdir takdirilahı şu o evindeydi. Şey olarak e, Evine su ulaştırmak için çırpınanlardan bir tanesi de Hazreti Hüseyin'di. İşin daha garip tarafı bu. Yani Hz Hüseyin, Hasan diyere ulaştırmayı için su ulaştırmayı da başarmışlardır. Yani bu uğurda yara alan insanları sen ne yapıyorsun? Susuz bıraktılar diye susuz bırakıyorsun. Fırat nehrinden su içmelerine almalarına müsaade edilmemiştir. Hatta hurde bir insan var. Karşı ordudayken daha sonra Hz Hüseyin safına geçmiştir. Onun söylediği cümle şudur. Bu nehirden yırtıcı hayvanlar bile Yabani hayvanlar bile su içmek için her sene kapı açı ve siz Allah Resulü'nün torununu o sudan mahrum ediyorsunuz vurgusunu yapmıştır. Yani her canlıya açık olan bir suyu ona kapatıyorsunuz vurgusunu yapmıştır. Hayırlısı yani bazen garip hadiseler yaşanıyor ne diyelim. Ve küçük nehir suları diyoruz. Küçük nehirler üç kısımdır. Birincisi, kendiliğinden yeryüzüne çıkan ve yeryüzünde Kendiliğinden yol bulup akan sular. Yani nehir, ırmak, dere küçüktür ama su gözlerinden çıkmıştır. Bazen bir yerden çıkar, yolda ona bir başkası katılır, bir başkası katılır. Ne olur? Yol bulurlar. Denize doğru akarlar. İnişe doğru akarlar. Hiç daha doğru akan nehir görmedik. Her ne kadar ordullar Dereleri ters atılmaya gaksalar da dereler hep ne olur? Denize doğru akarlar. Hala öyle devam ederler. 6-7 tane ordulu arkadaş var. Masanın başına oturmuşlar. Şu ordulardan ters adam yok dedim. Hocam ne yaptık biz sana diyorlar. Dedim dereleri ters atılmaya çalışan siz değil misiniz? Dereler aksa yukarı aksa. Olacak iş mi? Şimdi... Nehirler, akire yol bulurlar, vadi bulurlar, ederler, yani onların, nehirler bir de insanın gözüne canlı gibi görünürler. Hareketli oldukları için canlı sanki e, bir canlı varlıkmış gibi sesiyle, şırıltısıyla, kendisine hissettirmesiyle e, ayrı bir güzellik katarlar. İkincisi diyorsunuz, ikincisi insanların kazdığı Ve akması için ark hazırladığı ark veya arık millet daha kolay söylüyoruz de normalde adı arktır. Arık diye de anılır. Hazırladığı sular. Bunlar kaynaktan kazılmış olabileceği gibi yani büyük bir nehirden ne oluyorsunuz? Kol ayırıyorsunuz. Ya sel yatağından kolay eriyorsa ayılar gibi. Büyük nehirlerden açılarak kazılmış da olabilir. Yani bir yerde bir su gözü vardı. O su gözünü kazdırırız, ulaştırdınız. Bu ayrı bir şeydir. Ne oldu? Bir dereden kol ayırdınız, onu ulaştırdınız. Başka yerlere, tarlaya çektiniz, bağa çektiniz. Bazen su değermenine çektiniz. Bu, bu şekilde baş, farklı yere ulaştırdınız. Bu ayrı bir şeydir. 3. Evet. kuyu suları. Kuyular dört halde bulunurlar. A. Kazan insanın, yani kazıp da suyu çıkaran insanın veya insanların bilinemediği. Bu bilgilerin Tarihin derinliklerinde Kaldığı Kadim Yani eski Kuyular Bir kuyu görüyorsunuz Kazılmış Duvarları örülmüş kim kazdı Vallahu alem. Sahipli miydi onu da bilmiyoruz. Dünyada neler geldi neler geçti. Ayet-i kerimede diyor ya. Kad hal min gablikum sunanun fasiru fil min sunanun fasiru fil fanzuru gezin dolaşın. Nice milletler geldi geçti. Onlara bakın İnkar edenlerin Kendilerini büyüksenenlerin Başka yerde başka hayatlarda sonlarının Nasıl olduğuna görün Dünya ibret levhalarıyla dolu Dev saraylar var Sarayı kuranlar yok Dev piramitler var Piramiti yapanlar yok Yaptıranlar da yok Zulmedenler de yok Nice kuyular kazılmış O kuyuları kazanlar yok Dev kayalar yontulup içerisine evler yapılmış. Evler duruyor, sahipler yok. Daha nice nice medeniye kaleler yapılmış. Taştan metrelerce kalınlığı var. Önünde kuyuları var. Kuyuların kazanı da yok. Kalelerin yapanı da yok. Bilemiyoruz. Ama bu kuyunun kazılmış olduğunu biliyoruz. Örülmüş olduğunu da görüyoruz. Ama bu nevi kuyuların Kimin kazdığı, kimin ördüğü, şah, elinde tapusu var mıydı, şu var mıydı, bütün bunları da bilemiyoruz. Bu nevi kuyular vardır. Bu kuyular, bu kuyular diyorsunuz, bu kuyular ammeye, parantez içerisinde kamuya. Şu anda hukuk sisteminde de kamu çok kullanılıyor ama kamu uydurukça bir kelimedir. Evet. Ama Amme hakları ammeye ait de Şimdi kamu hakları kamuya aitlenmeye başladı. Ammeye ait kabul edilir. Her ihtiyacı olan ondan faydalanabilir. B Kazan insanın veya insanların belli olduğu ancak insanların faydalanması için sebil olması niyetiyle Açılmış olan kuyular. Geçen dersimizde vakıf niyetiyle ne yapmıştık? Zübeyde Hanım'ın açtırdığı kuyuları konuşmuştuk. Daha sonra Mihrimah Sultan'ın yenilediklerini konuşmuştuk gibi. Bu kuyular da insanların ortak malıdır. Kazan insanlar da ondan istifadede diğer kimseler gibidir. İnsanlar ve canlılar Bu kuyudan faydalandıkça ecir alırlar. Yani sevap kazanırlar demek. Ecir alırlar. Ancak su alma ve istifade konusunda ayrıcalıkları yoktur. Su alma ve istifade konusunda ayrıcalıkları yoktur. Onlar da bir ferttir. Gelirler. Sıraları gelince de sularını alırlar. Herkes gibi onlar da faydalanırlar. Evet. C. Bir şahsın Mübah. Parantez içerisinde burada sahipsiz topraklarda kendi istifadesi için kazdığı ve su çıkarttığı kuyular. Şimdi bir duralım. Şimdi sahipsiz topraklarda iki türlü su kuyu kazılır. Bir bu kuyu sonuna kadar benim olsun diye kazılır. Yani benim kuyum olsun. Buraya gelip gideceğim, buraya bir bahçe yapacağım, bu kuyudan onu sulayacağım ve benzeri. Bu farklı bir şeydir. Buna ihyâ, yani ölü toprakları ihyâ bölümünde ayrıca döneceğiz. Ama Şunda sözünü ettiğimiz şudur. Misal veriyorum. Bizim hala tek tükte olsa var. Toroslarda, güney tarafta biraz daha sıcak olan diğerlerde hala yörüklerimiz konar göçer. Bir yörük aşireti geldi. Bir bölgede su yok. Ama tecrübeli birisi dedi ki, bakın dedi, şu şu bir katçili kazınca, buralar suydu. Buradan su çıkar. Su da çok derin değil. Gelin kazalım. Burası iyi, çevresinin merası iyi. İşte keçilerin otlayacağı işte fundalıklar da var. Keçiler düz otlu yemekten, fundalıktaki ağaçların yapraklarını yemekten daha çok hoşlanırlar. Her de ağaçların filizlerini yemekten çok hoşlanırlar. Ağaçlar onların yüzünden bodur kalır. Kısaca böyle bir yere yerleşelim. Burası verimli bir yer dedi. Kazdılar bir kuyu açtılar. İhtiyaçlarımızda bu kuyulardan görürüz dediler. Tamam bu kuyu açıldı. Niçin açıldı? Kendileri istifade etsin diye açıldı. Anlaşıldı? Bu nevi kuyuları kast ediyoruz. Şimdi bununla ilgili hükmü söylüyoruz. Bu nevi kuyularda bu nevi kuyularda herkesin su içme abdest alma ...hayvan sulama hakkı vardır. Bu hakka... ...şefeh hakkı denir. Şefeh. Şefeh dudak demektir. Tamam Şefeh hakkı denir. Adı böyle. Ş-E-F-E-H. <gülüyor> tamam mı? Şefah hakkı denir. Ama dudak hakkı demek sadece içme hakkı değildir. Tekrar ediyorum. Ne varmış içerisinde? Bir, su içme hakkı. iki hayvanın su içme hakkı. Üç, abdest alma hakkı. Dolayısıyla gusletme hakkı. Yemek pişirme hakkı. Yemek için su alma hakkı da bunun içinde yazmadık ama hakkı. Çamaşır yıkama hakkı bunun içindedir. Bu hakkı biz ne diyoruz? Şefe hakkı denir. Bahçe sulama hakkı ayrı. Tamam. Bahçe sulama hakkına oraya oraya ha, hakkına bahçe sulama hakkına şirp hakkı denir. Evet. Şerife içti demek. Normalde hoca şey, şirp hakkı denir. Bir nevi içmiyor ama bahçe içiyor. Sen içmiyorsun. Islahta kelimelerin bağı vardır. Ama bir kelime gelir bir mana kazanır. Anlaşıldı nasıl salat, dua demektir ama bir ibadetin adıdır, namazın adıdır artık. Onun gibi bu da ne olmuştur? Birisi beşeri ihtiyaçların yani canlıların canlılığını devam ettirmesi gibi. Yani insanın hayvanların hem içme haklarını, yemek pişirme haklarını, abdest alma gusretli ve çamaşır yıkama haklarını içerisine alıyorsa öbürü de nedir? Bahçe sulama hakkını tarla sulama hakkını ifade eden hakkı da ne diyoruz? Hak bu şirp, şirp hakkı diyoruz, yani değil mi? Buyur, bahçe sulama girmiyor. Ne dedik? Şefe hakkı değerlendik. Tekrar ediyorum, yani şu olarak, esasen oraya yazın, bunu tekrar tekrar söylemek zorunda kalacağız. Ya. Esasen kaynamaya devam eden alttan demeyin, çünkü kaynamaya devam eden veya ana kaynağı bağlı olan Her suda, istisnası yok bunun, her suda şefe hakkı vardır. Hadisi vurguladığı da budur. Yani insanlar üç şeyde ortaktırlar. Birincisi nedir? Sudur. Onu inceliyoruz. Bu suda vardır. Şefe hakkı dediğimiz hak ne zaman kesilir? Buna geleceğiz tekrar. Ne zaman sen onun Ana kaynakla bağını kesersen, bir havuzda depolarsan, bir depoya aktarırsan, gügümlere doldurursan, kovalara doldurursan, ıbrıklara doldurursan, sarnıca doldurursan, konuşacağız bunu sarnıca doldurursan, kaynakla bağı kesildiği an senin olur. Şimdi bir de tankerler var tabii. Tankerlere doldurursan o zaman bağ ondan önce satman doğru değildir. Çünkü sahiplenilmemiştir, Anlaşıldı. Böyle. Kuyuyu kazan insanın tamamlıyorsunuz bilgiyi. Kuyuyu kazan insanın bu kuyudan istifadede öncelik hakkı vardır. Artan suyunu şefeh hakkı için vermelidir. Yani bu adam kendi kalın suyu çıkartmış, kendi hayvanını önce sulama hakkı vardır. Su alacaksa kendi önce su alma hakkı vardır. Yani birinci derede istifade hakkı kendine aittir. Ama su kaynamaya devam ediyor. Kuyuların özelliği odur biliyorsunuz. Üstten sen kuvayla aldıkça alttan kaynayan su eksilen suyu doldurur. Dolayısıyla bu kaynak devam eder. Diğerine gerek başka insanların da bu kuyudan işte ben bu kuyu ben kazdım yaklaşamazsanız diyemez. Böyle bir hakkı yok. Kazan insan veya insanlar Kuyunun çevresinde kaldıkları sürece bu hakları devam eder. Oradan göçtükleri zaman kuyu sebil haline gelir. <gülüyor> Buraya kadar zikredilenlerde ittifak vardır. Yani ilmihatle şuraya kadar anlatılanlarda müttefiktirler. Kuyu ile ilgili de müttefiktirler. Daha bitmedi. Evet. Çeşme şey. Daha çeşmeye gelmedik. Şimdilik kuyu gazacağız. Geleceğiz, geleceğiz. Şimdi yazdıracağım sonra şu. Diyelim ki bu şunun için. Bu insan göçtü gitti. Yani kalktı, göç eyledi. Avşar illeri, ağır ağır giden iller bizimdir diyor. Hakkımızda devlet etmiş fermanı. Ferman padişahın dağlar bizimdir diyor. Şimdi esasen Padişah iyiliklerini istemiş. Konuk göçmeyin demiş. Bağınız olsun, bahçeniz olsun, eviniz olsun, yurdunuz olsun. Medeni hayatta bir de çocukların da eğitimi ona göre oluyor. Konuk göçünce de öbür türlü oluyor. Öyle bundan sonra bütün yürürükler yerleşecek diye ferman çıkartmış. Fermanı nerede Dinlettiriyorsun. Fermanı dinler şehir içerisinde. Tabii beklemişler beklemişler. Mevsim geçiyor, şu oluyor, gün değişiyor, bilmem ne yapıyor. Avşar illeri yerleşeceğine yine develere, yine katırlara, yine atlara yükleri sarmışlar, yollara dönmüşler. Tabii göç sıralanmış, hayvanlar gidiyor kıvrım kıvrım yollarda aşağı doğru gidiyor. Dadaloğlu da sırtını kayalara yaslamış, türkü söylüyor. Kalktı göçeyle de Avşar illeri diye. Ağır ağır giden iller bizimdir. Develerin de o yürüyüşü insanı hakkıdan şair yapacak. Ne de? Hakkımızda devlet etmiş fermanı. Artık göçmeyeceksiniz diyor adam. Ferman padişahın dağlar bizimdir diyor. Ne demek? Burada nereden gelecek buraya demek? <gülüyor> bu dağlar bizim. da bizim borumuz yeter diyor tabiri caizse. Konup göçmeye devam ediyorlar. Halen var yani şu olarak. Şimdi oradan göçtüler. Gittiler. Aradan altı yeniden yaz geldi diyelim. Ya şey geldi. Yeniden geldiler. Kuyu sebil olmuştu. Şimdi ne olacak? Yani bu kuyu arkadaş biz kazdık. Yeniden bunların öncelik hakkı geri mi gelecek, yoksa bu insanlar nedir, diğerlerinin herhangi birim olacak. Kazan onlar olduğu için, niyetlerinde de nedir istifade edelim diye kazdıkları için öncelik hakkı yine onların olur diyen ilimehli vardır. Mezhepler nereden çıkıyor diyor, ana konularda mezhep çıkmaz, böyle yerlerde çıkıyor mezhep, alın size farklılık. Bu insanlar emek verdi, bu suyu bu insanlar çıkarttı. Kaynağının sebebi bunlar. Dolayısıyla bu insanların diğerlerine göre öncelik hakkı vardır diyorlar. Onlardan daha fazlacı olan ilim ehli diyor ki, hayır diyorlar bu nizayeye yol açar diyorlar. Bu insanlar kazıp da burayı bırakıp giderken bu topraklar kendilerine ait değildi. Tamam Kazlılar çıkarttılar, istifade ettiler. Başına durdukları sürece istifa hakları vardı. Sonra göçte gittiler. Tamam. Peki yani onlar göçtükten sonra gelip buraya bir başka kabile yerleşirse, başka insanlar yerleşirse, şöyle mi diyecekler? Arkadaş bu kuyu biz kazdık. Siz kuyunun dibinde de otursanız, kuyu bizimdir. Biz su alacağız, hayvanı sulayacağız, siz bakacaksınız. <gülüyor> bu diyorlar nizaya. İki kabileyi bile kavgaya düşürürüz mübah arazilerde kim önce gelir yerleşirse, biz piknik yerine gidince tapımı iddia ediyoruz. Önce gelen uygun yere yerleşiyor. Sonra gelen de bulduğu yere yerleşiyor. Öbür sonra gelen oraya yerleşiyor. Dolayısıyla önce gelenin öncelik hakkı vardır. Başka bir kabile geldi önce bu kuyunun yakınına yerleşti. Bu hem nizaya sebep olur hem de kuyu başına orada su var diye oturan insanın zararına sebep olur. Ne, ne olacak? Ya ona göre baştan tedbir alacaklar veyahut da ne yapalım? onlar önce gelirse gene eski kuyulardan istifade ederler, e, ederler Ama bu nevi kuyularda artık herhangi bir kuyu onların gibi yavaş yerde kuyu açacaklar ya bu insanlar gidip başka yerde açacaklardı. Kısaca bu kuyu sebil haline gelir. Yeniden eski hak dönmez. Açmış olurlar. Açmanın sebebiyle yine ecir alabilirler. Ama insanlar bu yüzden dolayı niza etmemeli. Bu nevi sahipsiz topraklara önce gelenin mer'ah hakkının olduğu, su hakkının olduğu, çevreden istifade etme hakkının olduğu bilinmelidir diyorlar. Bu ikinci görüş birinciye birinci daha galip olarak bulunmuştur. Yoksa bu hak ihlallerine e, kavgalara sebep olur. Şimdi şöyle, şöyle diyorsunuz tamamlayıcı olarak özetleyeyim. Gün gelir geri dönerse, ya dönerlerse deyin, cemi-i kullandık, dönerlerse, tercih edilen görüşe göre, onlar da diğer insanlar gibi olurlar. Tamam. De bir insanın sahiplenmek niyetiyle kazdığı kuyular. Bu da iki şıktır. Birincisi mübah arazide kazdığı kuyular ikincisi kendi mülkünde kazdığı kuyular Mübah arazide kazdığı kuyuyu sahiplenir. Sadece kuyu değil istifade alanı da istifade alanı da bu şahsa ait olur. Bu alana harim harim ifadesi kullanılır. Harim H A R İ M Harim yalnız çekiyor ifadesi kullanılır. Yani diyelim ki kuyu senin oluyor. Ölü toprakta kuyu kazdın, senin oluyor. Ama ben nerede durup su çekeceğim? Su yalağı oluşturacaksam nerede oluşturacağım? kısaca kuyunun çevresindeki belli bir alanda istifade edebileceği bir alanda bu şahsa ait sayılır. Anlaşıldı? Bu İhya'da bunu ayrıca deminkinden bu farklı bir şey, bunu gö göreceğiz. O sadece istifade içindi, bu sahiplenmek için. Tamam. Ancak, yazıyorsunuz, ancak ancak insanların Önceden de zikredildiği gibi bu kuyuda da şefeh hakkı vardır. Evet. Tamam? Şahsın kendi mülkünde olan kuyular ise Hem kazım sebebiyle hem de mülkiyetin aslının o şahsa ait o şahsa ait Olması sebebiyle şahsın mülküdür. Bu şahsın başka insanları mülküne sokmama Uğrayacağı zararı, önleme hakkı vardır. Ancak, çevrede başka kuyu yoksa, mübah topraklarda su elde edemiyorsa bu şahsa ya topraklarına giriş için izin vermesi emredilir ya da arazisinin dışına kamu malına kamu kamu alanlarına kamu alanlarına su ulaştırması istenir. Mesela anladınız mı bilmiyorum. Bunun manası ona da, bunun manası, bunun manası, bu kuyularda dahi insanların hakkı vardır. Anladınız mı? Yani insanlar kaynadığı için hakkı var. Ama nedir? Adam toprağıma girip çiğnerseniz benim arazimi mahvedebilirsiniz deme hakkı var. Toprağına kimseyi sokmama hakkı var. Açıkta falan yerde çeşme var, felan yerde kuyu var diyorsa tamam öyle davranılır. Ama insanlar bu kuyuya muhtaçlarsa bu hak sebebiyle kendisine ne denir? Ya bir patikamı yapıyorsun yapıyorsun? Zarazine zarar vermeyecek bir şekilde kuyuna ulaşma imkanı sağla veya hotta kuyunun suyu çekilsin veya moto bir yere dökülsün dış alana ulaşsın insanların bu hakkı kendisine ulaşsın diye bu insan icbar edilir. Anlaşıldı? Şimdi şunu söyleyeceğim esasen. Bu nevi hukuk İslam hukukunda araştırılıyor. Bulunuyor. Canları nasıl istiyorsa öyle şekillendiriliyor. Şimdi bu ne var? Senin arazinde de çıksa dağda, bağda da çıksa, köyünde de çıksa, yer altındaki bütün su kaynaklarında iski hak iddia ediyor. Bu esasen diyor, şahıs mülki değildir diyor. Bu su devlete aittir diyor. Yani bütün Müslümanlara aittir falan demiyor. Devlet bir şey koparacak ondan. Devlete aittir diyor. Gelip senin bahçenden çıkarttığın kuyudaki suyuna saat koyma hakkı var. Yapıyor da, şehirler yapıyor da. Elinin ulaştığı yerde yapıyor da. Şimdi bir yerden tutuyor bir, bir, bir noktayı atıyor ama işi kendi lehine kullanıyor. Bunu bunu bizimkiler yapmıyorsa esasen. Avrupalılar araştırıp karıştırıp yapıyorlar. En çok da Maliki mesebinden alırlar. Endülüs yoluyla. Oradan almışlardır. Onu karıştırıp edip bulup uygulamasını yapıyorlar. Bizimkiler de Avrupalı'dan görüyorlar. İslam hukukundan geldiğini de bilmiyorlar. Kendi lehlerine kullanıyorlar. Şimdi, şimdi eskiden o kadar değildi. Şu anda bizim sitemizde su çıktı. Su var. Suda saat var. <gülüyor> evet. Bahçe suluyorsun. Bir de onunla şey yapamıyorsun. Yani şehrin içinde bir şey olduğu için. E, ücreti öbürü gibi düşük oluyor. Ama netice itibarıyla yani saat var. Yani böyle. Hayırlısı. Tamam. Ne demiştik ya da? Üç yazmıştık. Dolayısıyla kuyu sularıydı. Dört. Çeşme ve pınar suları. Geldi efendim. İş ne kadar kolaydı. Bir sürü başımıza iş çıkarıyoruz. Kayık kuyunun kaç türlüsü varmış şimdilik. Çeşmenin de kaç türlüsü çıkacak? Dur bakayım ya. Dur bakayım. Bir neh, ne, yok deniz ve göl suları. 2 nehir suları. Üç kuyu suları. Dört çeşme ve pınar suları. Demek ki dörtmüş. Evet. Buyur. Küçük nehir sularının 3. maddesi yok zaten. İkinci küçük nehirler iki çeşittir dedik. Üç mü dedik? İki çeşitleri yazın. Birincisi, ikincisi dedik. Dilden mağazan çıkar. Ne Nehirleri büyüklüğüne gayet 15'e kadar da çıkarabiliriz. Eni şu kadar olan, şu kadar olan, şu kadar olan diye. İyi tamam. Çeşme ve pınar suları. <gülüyor> Çeşme ve pınarlar da dörde ayrılır. A Rabbimizin izin kendiliğinden kaynatarak yeryüzüne çıkarttığı sular Yani sular ne kadar apayrı bir dünyadır. İnsan onu hakikaten hayret ediyor. Şöyle diyeyim. Bizim göremediğimiz gözeneklerden geçer. Betonda bir gözenek görüyor muyuz? Görmüyoruz. Suyu salıver. Alt tarafı ıslanıyor. Sonra damlamaya başlıyor. Demek ki gözü görülmeyen gözeneklerden geçiyor. Kağıttan geçiyor. Kağıtta biz delik görmediğimiz kağıttan geçiyor. O kadar gözeneğin içerisinden sızacak, geçecek kadar incelebiliyor. Dolayısıyla sızıyor. Yerin altında kendisine yol bulup nehir gibi ilerliyor. Bazen sızara ilerliyor, bazen bildiği nehir şeklinde ilerliyor. Isparta ile mi? Isparta istikamı. Isparta ile Antalya arasında Düden Nehri var. Düden Şelalesi var. Pekala Düden ne demek? buyur düzen şu, de, şu demek nedir dağ altından nehir çıkmış bir müddet açıkta akıyor gidip yeniden tünele giriyor orada öyle yani o nehrin devamı öyle düden demek yeraltı nehri demek yeraltı tünellerinden akarak gelenler demek yani bir uçurum var uçurum bir tarafından nehir doğuyor Öbür tarafından batıyor. Daha devamında yeniden çıkıyor. Artık denize kadar yani Antalya'da denize dökülünceye kadar su artık şeyden açıktan akıyor. Böyle batıp çıktığı için batık nehir demek düden normalde. Batıp çıktığı için bu nehre düden nehri denmiş. Üzerindeki şelaleye de düden şelalesi denmiş. <gülüyor> bu şekilde akıyor. Şimdi bu, bu nevi akanlar var. Sızanlar var. Daha işte farklı kaynaklarda birleşenler var. Var da var da var. Şimdi bunlar ne oluyor? Kaynaya kaynaya bakıyorsunuz geliyor. Bir yerden patlak veriyor. Bir noktadan akmaya başlıyor. Bunun gibi yurdumuzda binlerce ne var? Çeşme var, pınar var. Kendileri yeryüzüne çıkıyorlar ve yeryüzünde akıyorlar. Ama bu akma büyük oranda değil. Nehre doluş, dönüşmüyor. Küçük akıntılar şeklinde. Bunun maden suyu da var tabi. Maden olarak akanı var. Çok yerde maden sularına adı bizde nedir? Acı sudur. Acı, adı acı su olarak anılırlar. Bu şekilde akarlar giderler. Şimdi birincisi bu, bu dedik. Tamam. Dağlarda yazıyorsunuz. Dağlarda. Ormanlarda. Ormanlarda. ...kırlarda... ...akan pınarlar... ...su gözeleri gibi. Bazen bakıyorsun... ...bir çukur oluşmuş, kaynıyor... ...sonra oradan yol bulup akıyor. Kap yok, kacak yok... ...içecek yüksek de, de şey yok... ...buradan nasıl su içilir... ...yatıyorsun... <gülüyor> Ondan sonra kana, suda, Yer altından çıkmanın soğukluğu da var Lezzeti de var Gana gana içiyorsun Yani eh, Sığır içer gibi mi diyeyim? <gülüyor> ne, ne diyeyim Ama bu içmenin ayrı bir tadı var Eğer yüksekten biraz dökülüyorsa Altını elini tutuyorsun Ondan sonra avucundan içiyorsun Onun ayrı bir tadı var Ama biz ne kadar şehir hayatına Alıştık Şimdi bir otobüs şey gelmiş, Arabistan'dan insan gelmiş, üniversiteden gelmişler, İstanbul'u geziyorlar. Benden de rica etmişlerdi. Belgrad ormanına falan gittik. O zaman Belgrad ormanına insanlar bu nevi pikniğe alışık değil, çok nadir insan gidiyor. Oralarda düzenli de değil. Ama ormanın içerisindeki o ağacın birisinin içerisinden de şey yapmışlar. Ne yapıyor? Su akıyor. Şimdi orada pınar suyu akıyor. Arabada bir araba dolusu insan var. Arabanın bagajındaki şişe suyunu içiyor. O zamanlar bir de böyle pet şişe yok. Normal şişe var. Ee, üzerinde de e, nedir o? Hmm. Kapakları şimdiki stil kapak değil. E, ne kapak? Sütlerin içerisinde e, alüminyumlu bir kapak oluyor ya. Alüminyum stili bir kapak var. Onu içiyorlar. Mavin de bana diyor, hocam yahu bunlar deli mi, serseri mi diyor. Burada pınar var diyor, benim suyumu bitiriyorlar. Şunları anlat. Adam ona göre pet şişedeki su temiz olur. Kafa öyle. Yani şimdi bizim kafalar da öyle alıştı ya. Buradaki şişedeki suyun temiz olduğu, pınar suyunun çok iyi olmadığı kanaatini taşıyor. Onlara bunu anlatamıyorsun. Bu temizlenmiş sudur, bu şey sudur. Yani pınarın yanına varıp da şişeden su içmek de başka bir akıl kârı. Ama öyle alışmış, şartlanmışız ki biz o suyu bize güzel gibi gelmiyor. Öbür su halbuki pınarlardan akan suya ayrıca canlı su denir. Canlı su ne demek? Oksijeni, yapısı, içindeki minerali canlı demektir. Bekleyen su öyle değildir. Bekleyen suyla fiilen akan suyun arasında ayrıca bir fark vardır. Hayırlısı yani bu şekilde olan sula, sulara dedik. Tamam İnsanlar bu sularda müşterektir. Ve insanların kazarak yeryüzüne çıkarttığı Veya çeşme oluk yaparak Akıttığı sular Bu suların kazım sebebi Virgül çeşmelerin yapım sebebi herkes istifade etsin. Sadaka sebil olsun diye ise Bu sular da şüphesiz müşterektir. Şimdi azaldı ama eskiden altına böyle taşoluk yaparlardı. Oluğun öbür tarafından taş Taşoluğun böyle çanağında birleşiyor. Sonra ucundaki yarıktan şakır şakır aşağıya dökülür. Ne Aşağıda da vardır. Aşağıda da ne yapılır? Tekneler yapılır. Bir, birinci tekne dolunca onun geçiş yeri vardır. İkinci tekneye, ikinci tekneden üçüncü tekneye. Neden? Bazen 5-6 tane tekne yan yana sıralanır. Anadolu'da genellikle bu teknelerin adı Hatıl'dır. Neden 4-5 tane tekne yan yana sıralır? Bir koyun sürüsünün geldiğini düşünürüz. Bir tekne olsa birbirleriye boynuz, kavga, bilmem ne, gırgırla gider. Herkes bir üşüşürler başına. Kimi öbür taraf, kimi bu taraf. Herkes ne yapar? Suyunu içer. Sonra yoluna devam eder. Evet. C. İnsanların mübah arazilerde mülk edinmek, sahiplenmek için çıkarttığı çeşme suları. Çeşme Şahsa ait sayılır. Bütün insanların bu sularda şefah hakkı vardır. Daha önce namazgahlarla ilgili bilgi paylaşmıştık. Namazgahlar onlar sebil olsun diye yapılmışlardır. Ama gerçekten çok ince zarif bir duygu yanının sebilidir. Ama öyle değil. Bazı insanlar ne olur? Yani herhangi bir yerde kendi demin nasıl kuyu kazıyorsa kendi istifade için oraya yerleşmişlerdir. Gelip geçici olsa oradadırlar. İstifadeleri için çeşme yapmışlardır. Bazen yukarıdaki bir kaynaktan çekerek getirmişlerdir. Oraya bir oluk yerleştirmişlerdir. Bu nevi susular vardır. Evet. D diyorsunuz. Bu şeyi bitirelim. Şahıs mülkiyeti içinde bulunan veya çıkarılan sular. Yani şöyle diyelim. Pınar adamın mülkiyeti kendi çıkmış ama adamın mülkünün içinde. Anlaşıldı. Şahıs çıkartmamış. Veyahut da adam çıkartmış. İkisinin hükmü de aynadır. Tamam. Bu sular kaynadığı sürece onun üzerinde ammenin hakkı vardır. ancak şahıs mülkiyetinde olan sularda şirp hakkı yoktur. Yani bahçe sulama hakkı yoktur. Önceden de söylendiği gibi kişe zaruret duyulmadıkça mülkiyetine başkalarını sokmama hakkına sahiptir. Beş. Yağmur suları dedik durduk. Yağmurlar da durdu zaten. Küstü. Evet. İnşallah yağmur sularından başlayacağız. Otlarla, madenlerle yolumuza devam edeceğiz. Bahar gelince çiçek toplamaya gideriz. Şimdi çiçekler büyümedi. Evet yani şöyle diyeyim yani esasen e, bir de. E, yani Müslüman'ın e, Kerbela'da olan Müslüman, Müslüman'a kapatmasıdır. Buradaysa savaştır. E, bir de kapatılan kuyular daha ziyade fiilen dipten su alan kuyular değildir. Kuyudan çekilip de doldurulmuş kuyularda su alma yollarını kesiyor. E, bilemiyorum işlerinin bir tanesi yani diyelim ki yandım su verin deseydi belki yani bu şuna icbar içindir. Bir ikincisi fiilen meydana gelen zaruret sebebiyle su içmek İkincisi su olmadığı dayanamayız korkusuyla düşmanı fazla durmamaya sevk etmek. Bu ikisi birbirinden farklı bir şeydir. Ben inanıyorum ki mesela su içme olsaydı verirdi. Çünkü düşmanın öncü birlikleri su almaya geldiklerinde onlara veriyorlar. Hatta ikisini yakalıyorlar, konuşturuyorlar. Düşmanın nerede olduğunu falan tespit ediyorlar. Su alamasın demiyorlar. Yani yasaklamıyorlar onlara. Değil mi? Hı -hı. Dur kısasını okuyayım önce. Hamidiye suyu için vakıf suyu deniliyor. Vakıf suyu ise sahiplenebilir mi? E, veya alışverişi yapılır mı? Şöyle diyeyim. Yani vakıf suyu olsa bile kaynayan su şahıs mülkiyetine bütünüyle girmez. Yani şöyle olması lazım. Bu suyu oradan alıp damacanaya dolduruyorlar ya. Buradan alıp depoya dolduruluyor ya. Bu su böyle damacanada, şişelerde ve vebendir olduktan sonra satılır. Bu caiz. Üzerinde duracağız. Ama diyelim ki ben varıp da suyun gözünden su almak istiyorum. Bana kapatılmaması gerekir. Anlaşıldı? Ben de diğer insanlığı varıp o suyun gözünden su alabilmeyelim. O kaynaktan kaynağa da zarar vermeden, insan zarar vermeden oradan bana istifade imkanı açmalılar. Bu bunu gerektirir. Anlaşıldı? Böyle, verledir. Sonun bütününden ziyade ne olur? Yani e, işte geliri vakıflara şuna buna verilebilir. Yani olabilir. Bu, budur. Evet. Mesela Osman Aleyhisselam, daha, e, Osman Aleyhisselam diyorum radiyallahu anh ne yapmıştır? E, Roma kuyusunu vakfetmiştir. E, bu kuyunun suyundan bir dünya insan istifade etmiştir netice. O da gelmiş e, kuyura girmiştir. O da e, suyunu imkanını almıştır. E, bu suyudan başkalarının herkesin istifadesini açmıştır. Evet. Çocuk gelişimi okuyorum. Okulda çocuk resimleri, hayvan resimleri çiziyoruz. Yüz çizmek ve ile ilgili hadis okudum. Çocuk e, gelişimi için yaptığımız bu tarz çizimler günah mıdır? Evet günahtır. Yani insan yüzü çizmek, insanı yaşayacak bütünlükle çizmek çok doğru değildir. Bu tip yani, yani çocuklara neden insan daha çok çizdili? ben onu da anlamıyorum. Çocuklara dağları çizin, dağları görsün, nehirleri çizin, çeşmeleri çizsinler. Ağaçları çizsinler. Ne Uçan kuşları ve benzeri çizsinler. Yani şu olarak biraz daha uzak şey olarak. Niye insan detayına girilmeye çalışılıyor ben de onu anlamıyorum. Çok fazla şeyler. Onları daha rahat çizer çocuklar. Bir de hayvan çocuk fıtratına daha sevimli gelir. Niye adam çizdirmeye çalışırlar? Arıcık gibi, çöp gibi, bacaklarıyla bilmem neyle. Yani ve o çocukken de insan resmi çizmekten beceremezdim de çizmekten de hoşlanmazdım. Çiçek çizmek daha kolay. Sizdirin de çocuğun gönlü çiçek açsın ya. <gülüyor> Buyur. Şu, ya, şu, şöyle yani biraz e, hepten resim çizmek gibi değil ama yine mahsurdan hali değil. Şöyle bir şey var. Bilemiyorum yani resimle ilgileriniz var mı? Resim çizen insanlar giderek nasıl ses kabiliyeti gibi resim kabiliyeti de müzik kabiliyeti de giderek ilerler. Giderek ilerler şu demek: ressamlara iyi dikkat eder. Bir müddet sonra insanlara ilk önce işte koluyla şuyla buyla çizerler. Sonra ince hatlarla çizmeye çalışırlar. Yani koldaki tüye varıncaya kadar, bir kasın diğerinden duruşunun şeklinin farkına varıncaya kadar giderek bu ileriye doğru ilerler. Basit bir şey söyleyeyim size. İnanın kendi yaptığı resme tapan insan çıkmıştır. Psikoloji bozuluyor giderek. Psikoloji. Ben yarattım dese, hadi o da tersine yaptığı resmi kutsal görmeye başlıyor. Mona Lisa bir nevi kutsallaşmıştır daha sonraki yıllarda. Şeye ben dese, şeye ben hakikaten yani işte kimisi rol dedi, bilmem ne dedi ama ne derse dersin. Bir ayçiçek resmi vardı. Onu hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Milyonlara satıldı. Ayçiçek tarlasından bir bölümünün resmi. İçerisinde 20-30 tane belki ayçiçeği görülüyor. Böyle bir resim. O kadar değerli kılan renk uyumu mudur nedir çok fazla da anladığım yok onu söyleyeyim. Ama milyonlara satıldı o levha. Zaten Picasso'nun resim hocası ben olsaydım kesinlikle sınıfta bırakırdım. Bir de tımarhaneye gönderdim. Göz bir taraftan pörtlüyor. Ayak bir taraftan fırlayıp çıkıyor. Duvara da asıyorlar. Yani Picasso'nun resmini bana verseler alırım. Ne diye alırım? İyi satılıyor diye alırım. Duvara as diye versinler. Yemin ediyorum asmam. Kesinlikle asmam. Kim ne o? Orijinal de asmam. Bu işte zevk meselesi, renk meselesi çok anladığım yok. Ama o geri dönüyorum. O adam o resmi yapıncaya kadar kaç evre geçirmiş. Resmi yapıyor yapıyor. Şeyin önüne oturmuş. Yani biraz da içinde. E, Gün döndü tarlasının içerisine oturmuş. Biraz sonra elindeki boyaları fırlatıyor, fırçayı fırlatıyor. Resme canavara saldırı gibi saldırıyor. Parçalıyor, ayağının altını eziyor, oturuyor hüngür, hüngür ağlıyor. Sonra biraz sakinleşiyor, gidiyor yeniden kuruyor, yeniden yapmaya çalışıyor. Normal bir şey değil o ya. Ya yani Çocuk hüngür, hüngür, hüngür ağlıyor, yerlere kafasını vuruyor, bilmem ne yapıyor. Denge bozuyor şu şey olarak. Şimdi bu, bu nevi, yani bazı şeyler var. Spor. Bununla uğraşma ve amatör bir seviyeye geçmemeli. Geçtikten sonra bozuluyor. Bir de insan üzerinde, yani insanı Cenab-ı Allah ne kadar güzel yaratmış. Sen bir de niye onu çizmiyor uğraşıp duruyorsun? İnsanın yani yüz de bütün bunları işte yüz ifadesini vereceğim. Şunu vereceğim. Mona Lisa'ya gülen insan gülerek bakıyorsa o da gülüyormuş. Ağlayarak bakıyorsa üzüntü, o da üzüntülüymüş. Şöyle bakıyorsa şu da şöyleymiş. Bir tanesi de Mona Lisa'nın kafasını oraya çıkartmış. Rıza diye bıyıklı birisinin resmini koymuş. Mona Rıza yazmış altına da. Şimdi şimdi bütün bu şekillere büründürmüş. Bütün bunun manası ne derece var bilmiyorum ama şöyle diyeyim çocuk giderek e, bu alanda yani çocuklara çizdireceksen aslında diyeyim, bu nevi işte kelebek resmi çizdirin, ağaç resmi çizdirin. Bunlar daha sevimli gelir. Çocuğun iç dünyasına da daha iyi hitap eder. Yine çocuk tabii çizgi filmlerle bazı de anlatıyor. Bu nevi çizgi filmlerde ince çizgilere gidilmiyor. Yani öbürüne göre daha hafif olduğunu zannediyorum ama yine de giderek işte bu bir benim tanıdığım var. Çizgi roman çizmeye meraklı bir tanesi. Şurada seninle konuşsun bir taraftan eli çizer onu. Konuştuğumuz masadan kalk şey işte kalktı değil mi? 3-4 tane resim vardır o masada. Ya bir bölümü siliniyorsa siler veya birisi uğraşıp silmesi lazım. Bu bir hastalığa dönüşüyor. Buyur. Hayır yani o onu da çok uzun yani şey değil. Onunla da iç içe olursan psikolojiyi o kadar bozuyor ama şöyle oluyor. Çok oyalayıcıdır. Hat ilmi öldürür. Tamam? Eskilerin bir her hattat cahildir diye bir sözü vardır. Kullu hattatin cahil diye bir söz vardır. Yani onunla uğraşıyor, kitap okumayı unutur ya ilim almayı unutur. Onun şekillendirmeyi, kıvrımlarını yakalamayı hesap eder yani şey olarak. Onun da işte amatör bir seviye dedim. O demin söylediğim geçmemesinden fayda var. Hocam, ama hat güzel. Buyur. Ebru Yani o güzellik yakalama daima güzel bir şeydi. değil. duyguyu duyguyla canlı tutar ama aşırısı onun da öyle. Bir de ebru salonlarının pasaklılığı, kokusu, işte başa dökülmesi de ayrı çabadır. Ölülerek Kur'an okunur mu? Caiz. Ya da okuduğumuz Kur'an'ın sevabı ölülere bağışlanabilir mi? Caiz. Yani asıl bu ikincisi doğru olan. Yani okuyup da sevabını bağışlamak caiz. Bu ölüler ulaştığına dair hadis-i şerif var mıdır? Ayet var efendim. Ayet var ne demek? Ölülerin arkasından ölüler adına yapılan sadece Kur'an okuma değil. Sevap getiren her hayır adım inşallah onlara da ulaşacak mı edilir. Ne gibi? Dua ediyoruz. Ayet-i Kerime bize dua öğretiyor. Ne diyor? Öğretiyor. Rabbena <gülüyor> gfirli ya Rab bana mağfiret et. Veli <gülüyor> valideyye velil müminin. Anneme babama müminlere. Diğer gidip müminlere. Rabbena gfirlenâ veli ikhvanine lezîne sebegûne bil iman. Ya Rab bana da Benden önce imanla göçüp giden mümin kardeşlerime de dua ediyoruz. Anlaşıldı? Demek ki geride dua edenlerin kalması, onlara hayırla yad etmesi, onlar adına hayır işlemesi evet onlara fayda bu bile iman kardeşliğinin vefanın bir gereğidir ama şu söylenirse Akif'ten aktarılıyor tabi Akif'in Kur'an'a Kur'an ölülere okunsun diye indirilmedi evet Kur'an'ın asıl gayesi nedir? Hayatta yaşayacaksın hayat nizamını ona göre kuracaksın ama şu gerçeği de unutmayalım Kur'an'ın tilaveti de insana bir ecir kazandırıyor ben şu anda Rabbimin kitabını okuyorum. Bir ecir kazanıyorsunuz. O ecirin sevabı mümin kardeşlerine bağlıyorsun. Yani bunu ön plana çıkaralım başımız üstüne. Hayat kitabıdır, düstur kitabıdır, ahlak kitabıdır, şöyledir, böyledir. Ama bunu ihya edeceğiz derken öbürünü öldürmeyelim. Bu asıl budur. Öbürü de bunun hani bir köşk vardır asıl içinde oturdun. Ama köşkün bahçesinde güller var. Çiçekler var. Yine nasıl diyeyim yeşillikler var, güzellikler var. Onları öldürmeden köşkü daha güzel hale getirelim. Demek istediğim budur. Anlaşıldı. Arkası da var diyor. Fena değil Şimdi geçenki şeyde bak bu öyle yapmış. Geçenki ikinci sayfaya yazmış. De, burası devam diye. Ben birinci sayfayı okumuştum. Sonra ikaz edilmişti. Bu birinci sayfayı yazmış. Evet. Çevirdik arkasını. İki tarafa birden yazmış. Bu daha açıkçası. Bütün kötülüklerden korunma adına muska yapmak da doğru mudur? Muska bütün kötülüklerden korumaz. Bütün kötülüklerden insanın aklı ve iradesi korur. Ama muska yani şöyle midir? Yani gere, e, nasıl diyeyim? İnsana büyü etkisine önleyici olabilir. Anlaşıldı? Yoksa e, mikrop etkisine önleyici değil. Anlaş, e, anlaşıldı? Sen hijyene dikkat etmiyorsun. Bunları önleyici değil. Ruhi dünyaya o, olabilir. E, bu açıdan dikkat etmemek zorundayız. Her hastalığa olmaz. büyük nazar, Büyü nazar olabilir. Hı -hı. Evimize gelen misafirlere sadece erkeklerin oturduğu odada bir bayanın e, erkek misafirlere çay fisi vesaire yapması dinimizce uygun mudur? Çok uygun değildir. Yani şöyle diyeyim. Şu bir anlaşılmalı. Yani yani Erkeğin erkeklerle oturmasının doğru olduğu, bayanın bayan, konular da ona göredir. Bayanların konuştuğu şey ayrıdır, erkeklerin konuştuğu şey ayrıdır. Erkekler bir araya otursun, biraz sonra baktın ya siyasetten konuşurlar, ya Fatih milli takımı nasıl dizmeli. Sağ tarafta kim oynayacak, sol tarafta kim oynayacak, hangi dakikadan sonra kim, maçın bütününde mi, ilk 11'de mi yer almalı, falan dakikadan sonra golcü olarak mı girmeli, falan filan. E konular oraya da dalıp gidiyor yani dünyasına. Kadınların kad kadınlara göre kadınlara adres tarif etsen falan yerdeki perdeci geçince sağa döneceksin der. Oradan bilmem nereye öyle tarif eder. Kendi kendi dünyasını o. Şimdi bayana kitapları sorsan bu kitaplardan takıldım. Nasıl dizilmediler? Nasıl sıralarsın diye sorun renklerine göre dedi. Şimdi renk daha renk algısı aynı renk olan kitaplar aynı safta durmalı. Öbür renk olan kitaplar öbür renk de... renk uyumu olmalı arada. Bunun gibi kendine ait dünyaları var. Bir şey daha var şu ölmemeli. Erkeklerin bayanlara bayanların erkeklere meyli örselene örselene yuvalar dağılmaya başladı. Bu meyli hırp hırpalandı. Nasır bağladı ve örselendi. Ee, bunun için ayrı durulmasında fayda var. Şöyle diyeyim, gelen insanlar akrabadansa, ebedi mahremlik olmasa bile, yakınsa, köylü gelindiyse, hoş geldiniz denebilir, hoş geldiniz. Gidince işte Fatma annemize şuna buna, şuna selam söyleyin denebilir ve benzeri ama devamlı ve şekilde oturmak. Bir de evin çocukları, erkekleri şunlara da hizmet alırsınlar. Hep hanımlar hizmet edecek değil. Onlar da geçsinler, onlar da ikram etmeyi, hizmet etmeyi, buyur demeyi öğrensinler. Doğru olan budur. İslam'ın adabı bunu gerektirir, böyle olmalıdır. Tabii tesettürüyle, şunuyla, bunuyla bu hepten caiz e, değildir diyebilir miyiz? Bunu diye ihtilat olmamak, iç içe oturmamak, aynı şeyleri anlatıp görüşmemek şartıyla buna ihtilat diyemiyoruz ama yine de doğru değil. Çünkü işte yaklaşma var, uzaklaşma var, şöyle var, böyle var. E, bu duyguların canlı durmasını istiyor Cenab-ı Allah. Dini mübinde böyle istiyor. Bunu böyle dikkat edersek iyi olur. Dini olmayan bir nişanlılık süresinde aileler arasında bulunduğumuzda oturup karşılıklı konuşmak caiz midir? Yine doğru değildir. Yine doğru değildir. Yani aileler yani erkek erkekle bayanları birbirine tanıyabilirler. Gidip gelip gönül alıcı olabilirler. Aile bağı kurabilirler ama karma oturmak çok doğru değildir dedik. Zemzem kuyuları şahıs mülkiyetinde mi? Hayır. Asla da şahıs mülkiyetine girmezler. Yani girmemeler girmezler. Sadece oradan su çekip dağıtma hizmeti vardı. Kim? Abbas oğullarına aitti. Peygamber efendimizin amcası Abbas sülalesi bu kuyulardaki suyu gelen misafirlere ikram etmekle Bu Yani bunu bir şeref kabul ediyorlardı. Kuyu bizim demiyorlardı. Anlaşıldı? Halen o zemzemciler gelen hacılara e, zemzem dağıtırlar. Şimdi sülale de büyüdü ya. Gelen hacılara gelirler. Bu, bu binada 100 kişi, bin kişinin var diyelim ki, bin kişilik binaya 100 kişi üzerinden hesap yaparlar. 100 kişiye 20 litrelik bir bidon koyarlar. Günlük. Anlaşıldı. Hâlen bu vazifeyi devam ettiriyorlar. Bu suyu ulaştırma vazifesidir, yoksa sahiplenme değildir efendim. Nokta.